721. konu Devlet Başkanına hürmet hususunda Hazreti Ömerle Saad bin Ebi Vakkas arasında cereyan eden hadise Hazreti Ömer'e bir miktar mal getirilmişti. O da onu halk arasında dağıtmaya başladı. Halk toplandı, büyük bir izdiham oldu. Bu sırada Saad bin Ebi Vakkas da gelerek kalabalığı ite kaka yarı Hazreti Ömer'in yanına kadar geldi. Onun bu yaptığını görmüş olan Hazreti Ömer yanına geldiğinde onu kamçılayarak şöyle dedi: sen, Allah'ın yeryüzündeki sultanından çekinip korkmaksızın buraya kadar geldin, ben seni dövmek suretiyle Allah'ın sultanının senden korkmadığını göstermiş oldum.